Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık kardeşlerim! Ben pek kat'i bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat'i kanaatım gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde, hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, imbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Ve çokları itiraf ediyor. Biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi, benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı, o bereket imiş. Hem madem İmam-ı Şafii'den rivayet var ki, halis talebe ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Çünkü rızıklarında vüs'at ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis talebeyi ulum ünvanına Risale-i Nur Şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler, Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil, Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zaruret-i maişet özriyle maişet peşinde koşmak yerine, en iyi çare, şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Said Nursi Bismihi Sübhane! Risale-i Nur ve ondan tam ders alan şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemez ve şimdiye kadar da etmemiş. Biz ehl-i dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar tevehhüm etmek divaneliktir. Evvela Kur'an bizi siyasetten men etmiş. Ta ki elmas gibi hakikatları ehl-i dünya nazarında cam parçalarına inmesin. Saniyen, şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor. Çünkü tokadan müstehak, dinsiz münafıklar onda iki ise, onlarla müteallik yedi sekiz masum, bir çare, çoluk çocuk, zayıf, hasta ve ihtiyarlar var. Bela musibet gelse o masumlar o belaya düşecekler. Belki o iki münafık dinsiz daha az zarar görecek. Onun için siyaset yoluyla idare ve asayişi ihlal tarzında neticenin husulü de meşkuk olduğu halde girmekten Risale-i Nur'un mahiyetindeki şefkat, merhamet, hak ve hakikat şakitlerini men ediyor. Salisen bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehli hükümet ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşeddi ihtiyaç ile muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun dindarane hakperestane düsturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki bütün bütün millete, vatana, hakimiyeti i İslamiye'ye hıyanet ola. Çünkü bu milletin ve bu vatanın hayatı ı içtimaiyesini anarşilikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halas etmek için,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 ziyade bir derse ihtiyaç görmedim yalnız bunu ihtar ediyorum ki mesleğimiz sırrı ihlasa dayanıp hakayeki imaniye olduğu için hayatı dünyaya hayatı ictimaiye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete tarafkirliğe ve mübarezeye sevk eden halattan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz binler teessüf ki şimdiki müthiş yılanların hücumuna maruz biçare ehli ilim ve ehli diyanet sineklerin ısırması gibi cüzi kusuratı bahane ederek, birbirini tenkîd ile yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Gayet muhlis bir kardeşimizin mektubunda bir ihtiyar alim ve vaizin Risale-i Nur'a zarar verecek vaziyette bulunması benim gibi binler kusurları bulunan bir bi'icarenin ehemmiyetli mazerete binaen bir sünneti terk ettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale-i Nur'a ilişmek istemiş. Evvela hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un hizmetkarıyım ve o dükkanın bir dellalıyım. Risale-i Nur ise arş-ı azama bağlı olan Kur'an-ı Azimuşşan ile bağlanmış bir hakiki tefsirdir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet etmez. Saniyen o vaiz ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşaya ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha şiddetli düşmanlar ve yılanlar var. Elimizde nur var, topuz yok. Nur incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehli ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, وَإِذَا bil بِالْلَّوْبِ merru كِرَامًا düsturunu rehber ediniz hem o zat madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve yazı ile de iştirak etmiş o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da affediniz. Değil onlar gibi ehli diyanet ve tarikat'a mensup Müslümanlar. Şimdi bu acib zamanda imanı bulunan ve fırkay dağleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medar-ı niza noktaları, medar-ı münakaşa etmemeyi hem bu acib zaman hem mesleğimiz hem kutsi hizmetimiz iktiza ediyor. Sait Nursi. Bismihi sübhâne. Risale-i Nur'un mesleği ise vazifesini yapar, Cenabı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Vazifesi tebliğdir, kabul ettirmek Cenabı Hakk'ın vazifesidir. Hem kemiyete hemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek atıfı bulsan yüzü bulmuş gibidir. Merak etme. Hem mümkün olduğu kadar, hariçten gelen böyle ilişmelere ehemmiyet verme. Fakat ihtiyat eyle. Bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derdi mayşet, i maişet ibtilası zamanında, cüz'i bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakiyetsizlik, malubiyet yok. Risale-i Nur'un her tarafta galibane fütuhatı var. Said Nursi Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim! Risale-i Nur, dünya işlerine alet olamaz. Dünya işlerinde siper edilmez. Çünkü ehemmiyetli bir ibadeti i olduğu cihetle, dünyevi maksatlar kasten ondan istenilmez. İstenilse, ihlas kırılır. O ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Bazı çocuklar gibi, dövüştükleri vakit Kur'an'ı siper eder. Başına gelen darbe, Kur'an'a geldiği gibi, Risale-i Nur, böyle muannit hasımlara karşı siper istimal edilmemeli. Evet, Risale-i Nur'a ilişenler, tokat yerler. Yüzer vukuat şahittir. Fakat Risale-i Nur, tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kast ile tokatlar gelmez. Çünkü Sırrı ı ihlas ve Sırrı ubudiyete münafidir. Bizler, bizlere zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur'da istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz. Evet, dünyaya ait harika neticeler, bazı evrad-ı mühimme gibi Risale-i Nur'da çokça terettüp ediyor. Fakat onlar istenilmez, belki verilir. İllet olamaz, bir fayda olabilir. Eğer istemekle olsa, illet olur, ihlası kırar. O ibadeti kısmen iptal eder. Evet, Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannetlere karşı galibane mukavemeti sırrı ihlastan hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehli tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf ve keramet-i şahsiyeye ehemmiyet vermemesindendir ve velayet-i kübra ashabları olan sahabiler gibi, veraset-i nübüvvet ile yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası, her şeyin fevkindedir. Başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi, sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine girenler, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli emareler var. İkincisi, Risale-i Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviyye-i uhreviyeciyetiyle her bir hakiki sadık şakirt, binler dillerle, kalplerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat leyle-i kadir gibi kutsi ulvi yüz bin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki, Risale-i Nur Şakirtleri, hizmeti Nuriye'yi velayet makamına tercih eder, keşf keramatı aramaz ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. Vazife-i olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şan-u şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmazlar ve hareketini onlara bina etmezler. Halisen muhlisen çalışırlar. Vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Sayit Nursi. Bismihissubhane. 80 küsür sene kıymetinde bulunan ve Ramazan-ı Şerif'in mecmuunda gizlenen Leyl-i Kadri kazanmak için Risale-i Nur şakitlerinin şirk-i uhreviyeleri muktezasınca her biri mütekellimi mal gayri sigasınca Ecirna, irhamna, igfir lena gibi tabiratta biz dedikleri vakit Risale-i Nur'un sadık şakirtlerini niyet etmek gerektir. Ta her bir şakirt umumun namına münacaat edip çalışsın. Bu bir icare az çalışabilen ve haddinden çok fazla hizmet ondan beklenen bu kardeşinize o hüsnü zanları yanlış çıkarmamak için geçmiş Ramazan gibi yardımınızı rica ediyorum. Said Nursi. Bismihi sübhâne İki üç gün evvel yirmi ikinci söz tahsih edilirken dinledim, gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imani ders, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadeti tefekkürüye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Allah dedim, hak verdim. Sayit Nursi